أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدالهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون Yaptıkları şeylerin kötülükleri o kafirlere görünmüş ve alay edip durdukları şeyler de kendilerini kuşatmıştır. وَقِيلَ <gülüyor>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 Hamim Tenzilul kitabı min Allah'il azizil hakim Hamim Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Ne halakuna's semawati vel ardı ve ma beynehuma illa bil hakki ve ajalin musamma Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri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 fi semawati atuni ey muhammed deki allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü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 وَمَنْ من من يدعو من دُونِ الله من لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دعائهم غَافِلُونَ Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa, taptıkları şeylerin, onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler... Ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Ve ıza tutla aleyhim ayatun aynatın. Kâla lâzîn kafârûl l-hakîlâm ma jâ'ehum. Kâla Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. Em yekulûne ifterâhu kul in ifteraytuhu felâ temlikûne li minallâhi şey'en huve a'lamu bima tufîduûne fîh. Huve a'lamu bima tufîduûne fîh kefâbihî şehîden beynî ve beynekum ve huvel Yoksa...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 قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم in Ey Muhammed de ki ben peygamberlerin ilki değilim Bana ve size ne yapılacağını da bilmem ben ancak bana vahy tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Ul eraytum men kana min indillahi ve kefertun bihi ve shahida shahid ve shahida shahidun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 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَب۪يًّ لِيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak,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 orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve salin el insane bi validihi ihsanen hamalathu ummuhu kurha wa hatta تا إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي an amta alayya ala walidayya wa an a'mala salihan wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi inni inni muslimin insana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 Benim nesimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten müslümanlardanım. Ula'ikellezine netekabbelu anhum ehsene ma'amilu ve netecavezu an seyyiatihim.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 وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَنْ مِنَ الْأَرْضِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ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 Onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. Ve yuğrulülladına kafaru olan nari a zahbe tıybâtı cum fi hayatı cumü dünyâ ve stem tağtun bıha fal yuğma tujazun fal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 aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir وَذْكُرْ اَخْوَعَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمِهُ بِالْاحْقَافِ وَقَدَ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ اَلَّا تَعْبُدُوا illa Allah inni akhafu aleikum adabe ey muhammed ad kavminin kardeşi hud'u hatırla hani o ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir hud kavmine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 Bihir Fi de bu el Tu demmirkullle şeyin bir emri rabbi he ve asbeule yoran mese kium Fede cezıl qmel O azabı,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 Günahkar kavmi böyle cezalandırırız. Ve adamakkannı hem fīmā immakkannı kum fīhi ve jāl-nā l-hum s-mā u ab-sarā u afīdā f فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله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 Birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Walu ya qawmine, inna samigna kitaban azil min bagdimusa muddiqli ma bina yadehi yehdi ila al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 وَيَوْمَ يُعْرَضُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم <تكفرون> İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der. Esbir kemel sabra ulul azm minar rusul ve la tasta'cil lehum kennehum yevme yeron ma yuadun lem yalbathu illa sa'atan minhu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 Bismillahirrahmanirrahim El-lezine keferu ve sadduu an sebilillahi azalle İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.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 Fşudul vathaq fämma men bâdû fämma fedâ an hatta tabâl harb âuzarha. Zâlikâ velo yâşa Allah lan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 onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. والذين كفروا فتعس لهم gelince onlar yüz üstü yıkılsınlar allah onların amellerini boşa çıkarmıştır dalika bi annahum kerihu ma allah fahbata bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır. Afa lam yasiru fi al-ard fa min qablihim damar <gülüyor> Allahu alayhim walil-kafirin amthaluha. Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da. Kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır. Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, inkar edenlerin ise yardımcısı yoktur.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 Ponya'tin hiye eşed kuvveten min ey Muhammed biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik onların hiçbir yardımcıları olmadı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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ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 Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir. فَهَلْ يَوْضُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُمْ بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا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 Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ ف۪يهَ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ ف۪ي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 اِنَّ الَّذ۪ينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ اَدَبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş, ve onları uzun emellere düşürmüştür. Zelika bi ennehum kalu lillezine kerhu ma Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu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 أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinderini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ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 وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله لن يضر الله شيئا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 Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Ve la ve ila ve ma'akum Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. In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 Ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez. Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinderinizi ortaya çıkaracaktı. ha إتدعون لتفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وَاللّٰهُ <Sessizlik> İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor?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 inna fatahna leke fethan mubina ey muhammed gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik yeufir aleke allahuma taqaddama min zen bike ma taahho ve yutim mennemtehu aleyk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 Huvellezii <gülüyor> <gülüyor> enzel <gülüyor> imanlarını kat kat arttırmaları için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 Allahu <Gülüyor> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İnne ersalnak şahiden ve mubessiren ve Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci